www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Saman Balığı Toz alır, çamaşırları asar. O gün yemek yapmayacaktır. Nasıl olsa akşam kocası balık getirecektir. İşini bir an önce bitirmek ister. Eşe balıkçılıkla uğraşmakta ve somon ticareti de yapmaktadır. Eve üç günde bir balık getirir. Ama çok yemekten de bıkmaya başlamıştır. Burcu da gelenlerin bir kısmını komşularına, eşe dosta dağıtır. Yoksa evde bu kadar balık bozulacak, heba olacaktır. O gün kayınvalidesiyle güne gidecektir. Evleneli iki yıl olmasına rağmen, Kaynanası onu hala çiçeği burnunda gelin hanım olarak görür ve arkadaşlarına da överek tanıtır. Burcu ne bu günlerden ne de sohbetlerden hoşlanır. Kaynanasının gönlü olsun diye katılır. Gün diye adlandırılan bu toplantılarda her kafadan bir ses çıkar. Çok gürültülü geçer bu günler. Hele içlerinden biri vardır ki, Sesi ayyuka çıkarak konuşur. Çoğunu susturur. Kayınvalidesinin arkadaşıdır Nezaket Hanım. Ama adıyla hiç uyuşmaz bir yapıdadır. Ona göre o, her şeyi çok iyi bilir, yemeğin tatlının en güzelini yapar. Üstelik sivri dillidir. Etrafındakiler üzülecek ya da kırılacak diye aldırmaz, patavasızca konuşur. Tek başına yaşar, çevresinden de ilgi ve saygı bekler. Adnan akşamüstü elleri dolu gelir. Burcu, yine fazla somon getirmişsin, hepsi yenmiyor, balıkların bir kısmını dağıtalım mı der. Genç adam olur dercesine başını sallarken, gününün nasıl geçtiğini sorar. Her zamanki gibi, çok laftan başım ağrıdı. Toplantıda Nezaket Hanım'ın bağırırcasına konuşması. Of sersem gibi oldum vallahi. Sesi hala kulaklarımda. Neyse getirdiklerini temizleyeyim. Ha aklıma gelmişken hayatım balıklardan Nezaket teyzeyi de gönderelim. O balık sever. Aman şimdi o somonların şekline rengine veya herhangi bir şeye bahane bulur. Balığın nesine bahane bulacak. Bak yalnız yaşıyor, hem sevaptır. Gönlü olsun kadıncağızın. Peki, peki, sen nasıl istiyorsan. Kapıcı ile yollarım. Aradan bir süre geçer. Arkadaş günü toplantı sırası kaynanasındadır. Nezaket hanım da oradadır. Gelin olarak konuklara ikramı yaparken ona, Somon balığını beğendir mi diye sorar ama sorduğuna bin pişman olur. ''Ay ne çirkin, berbat bir balık idi. Bayat mı neydi? Ne tadı ne tuzu vardı. Yiyemedim. Bir daha ağzıma sürmem.'' ''Aşk olsun, sana hiç bayat balık gönderir miyiz? Biz de onu yedik. Çok lezzetliydi. Herhalde pişirmesini bilemedin. Ya da dolapta uzunca bir süre beklettin.'' ''Ben her şeyi bilir, en iyi şekilde yaparım. Ama saman balığı da güzel değil ki.'' Onun adı Somon. Her neyse, Hasaman, Hasomon ne fark eder. Burcu bu gafkarsını üzülür. Nezaketten nezaket görmeyeceğini bilmesine rağmen en azından yarım ağızla da olsa bir teşekkür beklemiştir. Akşam evde kocasına konuşulanları ve üzüntüsünü anlatır. Ben sana demedim mi Somonlara bahane bulacak diye? Bir de o yüksek sesiyle herkesin içinde söylemez mi? Ne duruma düştüğümü anlamışsındır. Adnan şaşkın halde karısını teselli etmek ister. Boş ver hayatım, üzülme. Herkes onu tanıyor. Öyle olmasına öyle de. Bak ona bir oyunu oynayayım da görsün. Beğenmediği somon balığını öyle bir afiyetle yedireceğim. Ne yediğine asla tahmin edemeyecek. Burcu, cumartesi günü nezaket ve kayınvalidesini yemeğe davet eder. Balık pişirecektir. Önce somonları kılçıklarından ayırarak filato haline getirir. Marul salatası yapar, tatlı olarak fırında limonlu, tahin helvası. Sofrayı düzenler, taze çiçekleri de koyarak masada hoş bir görünüm yaratır. Filato şeklindeki balıkları yumurtalı unlu bulamaca daldırıp, Tavada kızartır. İşini bitirdiği sıra kapı zili çalar. Tam vaktinde gelmişlerdir. İçere girer girmez Burcu onları masaya davet eder. Artık oyun başlıyordur. Ona somon yedirme zamanıdır. Pişmiş balıkları getirir, anlatmaya başlar. Bu dil balıkları üç saat önce canlıydı. Temizlerken bile elimde hopladı zıpladı. Adnan senin için bunları getirdi. Nezaket teyzem dil balığını çok sever dedi. Ben de onları değişik bir şekilde pişirdim. Beğeneceğini umarım. Afiyet olsun derken eşiyle göz göze gelir. Söylediği yalana gülmemek için kendini zor tutar. Nezaket tabağına konan dört parça balığı büyük iştahlı yemeye başlar. Arada sırada midesini de okşarcasına ovuşturur. Sanki arta kalanları yer açmak istemektedir. Zevk altı yüz şeklinden anlaşılmaktadır. Tıka basa doymuştur. Sıra tatlıya gelir ama Burcu dayanamayıp sorar. ''Dil balığını beğendin mi, güzel pişmiş mi?'' ''Hah, balık dediğim budur işte. Ne güzel olmuş. Yediğimi anladım. Neydi o geçenlerde gönderdiğin tatsız tuzsuz saman balığı?'' Genç kadın kendini tutamayıp kahkahayla gülerken kapı zili çalar, gelen komşudur. Ah yemekteymişsiniz, afiyet olsun. Sofraya buyur, oh mis gibi kokuyor somon balığı, burnumun direği kırılacak sandım. Sen de bu balığı çok güzel pişirirsin hani. Ya evet, haydi otur, vallahi somonu kaçırmam. Burcu göz ucuyla nezakete bakar, yüzündeki mimiklerden ona oynanan oyunu henüz anladığı belli olmaktadır. Şaşırmış haldedir ama sesi sedası çıkmaz. Bu balığı beğenmeyip bir daha ağzıma sürmem demişti ya, Burcu oh olsun saman balığını pardon pardon somonu dil balığı olarak yedi ya diye içinden geçirirken eşinin de bıyık altından güldüğünü görür.